Merhaba değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Barış Demirel bu haftanın Yeşil Bülten'ini biz her nereden dinliyorsanız oralara konuk ediyoruz diyelim. Daha önce de konuştuğumuz bir meseleyle alakalı önemli gelişmeler var. Hem o meseleyi konuşacağız hem de genel olarak bir yönetmelik değişikliği çerçevesinde tarım arazilerinin korunmasına yönelik daha doğrusu Tarım arazilerini korumadan çıkarmaya yönelik diyelim. Çok kritik adımlar atıldı. Bu adımları değerlendireceğiz. Meselemiz Eskişehir'e yapılmak istenen termik santral. Ama e, bu termik santral projesinin... E, yapılması için önemli kritik bazı yönetmelik değişiklikleri yapıldı. O yönetmelik değişikliklerinden ilki 2017'nin son günlerinde 9 Aralık günü yapıldı ama esas kritik değişiklik 24 Ocak günü geçtiğimiz hafta yapıldı. Bu değişikliğe göre Toprak Koruma Kurulu'nun yapısında ve karar almasında önemli değişiklikler yapıldı. Kurulun üye tam sayısıyla toplanması esastır diyor değişiklik ancak zorunluluk halinde en az 6 ile de toplanabilir. Kurul kurkalarları en az beşte üç çoğunlukla veya en az altı üyenin aynı yönde oy kullanmasıyla oy kullanması şartıyla alınır ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırımları projelerinde kurul kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir. Bu sondaki ancak çok kritik yani kamuya ait enerji ve ulaşım yatırımları ancak bu Değişikliğin hemen arkasından daha üzerinden altı gün geçmişken Eskişehir'deki termik santral için Eskişehir Valiliği'nde bir toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı yenilendi ve o bu değişikliğe istinaden... Altı oyla kabul edilerek termik santralin e, önü açılmış oldu. Ne kabul edildi? Eskişehir'de termik santralin yapılacağı alana alanın tarım vasfından çıkarılıp termik santral, kömürlü termik santral yapılabileceği yönünde bir karar verildi. Hem bu kritik değişikliği e, yani e, yapılan değişikliğin e, önemini hem de Eskişehir'deki termik santral projesiyle ilgili durumu konuşacağız Telefon hattımızda TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç var. Merhaba Deniz Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklik... ...hemen 6 gün sonra gelen Eskişehir'deki Toprak Koruma Kurulu toplantısı ve bölgenin Alpu bölgesinde termik santralin yapılacağı bölgede... ...tarım arazisi vasfından çıkarılıp oranın termik santrale uygun hale getirilmesi çıktığı henüz kesin değil... Çünkü top Tarım Bakanlığı'nda. Bunun da altını çizeyim. Ee, dilerseniz öncelikle sıcak da bir gelişme olduğu için bu Eskişehir'deki termik santralle ilgili son gelişmeleri dair değerlendirmenizi alalım. Ee, şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin e, yerli kömüre yönelik e, bir stratejisi var. Yani enerji kaynaklarını e, yerli kömüre döndürmek üzere bir karar aldı ve açıkladı bunu Enerji Bakanlığı. Buna uygun olarak da 3 tane büyük proje seçildi. O da Ankara, Nallahan, Eskişehir ve e, Tekirdağ, Çerkesköy 3 tane büyük proje. Bunu da şöyle yapıyor. Eyaş yani elektrikden e, sorumlu olan devletin kurumu e, bütün izinleri çıkarıyor, yat, yatırımı hazır hale getiriyor. ÇED dediğimiz çevre etki değerlendirme raporunu da hazırlayıp onu da geçiriyor. Ondan sonra ihaleyi açıp e, özel sektöre devrediyor. Şimdi bunu bir makro olarak bilirsek konunun e, daha iyi anlaşılmasını sağlarız. Nallıhan'daki süreç çok e, normalde bizim alışık olduğumuzdan çok daha e, sessiz bir şekilde sürdürüldüğü için kimse bunu fark etmeden oradaki işlemler tamamlandı ve ihale aşamasına geçildi. E, Eskişehir Alpu'daki santralin olacağını biz senelerdir biliyorduk ve senelerdir de bekliyorduk. Fakat oradaki... E, gelişme de çok hızlı bir şekilde geldi. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Tema Vakfı'nın enerji hiç konusu değil. Yani biz vakıflar e, kendi resmi senedimizdeki amaçlarımıza göre çalışırız. Yani onun dışındaki konularla zaten uğraşamayız. E, bizim bu konulara girmemizin nedeni e, toprak. Çünkü e, Büyüklerimiz Vakfı kurduğunda başta toprak olarak bütün doğal varlıkların korunması, ağaçlandırma diye devam ediyorlar. Ama biliyorsunuz zaten tema deyince erozyon gelir. Erozyonun da niye önemlidir? Erozyon niye tema uğraşma kararını almıştır? bu, Bunun için bu vakıf kurulmuştur. Çünkü e, bizim çoğumuzun çok farkında olmadığı toprağın, toprağın yani toprağın 3 kademesinin, üç, 30 santimin, 40 santimin, yani bizim bütün, Gizmizden tutun işte mobilyamız ve en önemlisi gıdamız ve hatta suyun depolanmasına kadar pek çok yaşamsal e, önemi olan toprağın e, 2000 yılda oluştuğunu tek azımız biliyoruz açıkçası. Yani ben de vakfa gelmeden önce çok farkında değilmişim burada e, fark ettim ne kadar önemli olduğunu. Fakat maalesef e, bu üst toprağın ne kadar önemli olduğunun e, farkına çok az insan varabiliyor. Ve geçmişe doğru baktığınız zaman da bütün büyük uygarlıkların aslında bu üst toprağı kaybettikleri için, verimini veya kendisini kaybettikleri için yok olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bizim bütün derdimiz Eskişehir, e, Alpu, yani Eskişehir üzerinde konuşursak veya Ankara veya işte Tekirdağ'da yapılacak olan e, termik santrallerin hem insan sağlığı tabii bizim çalışma alanlarımız içerisinde onu söylemeyi unuttum, insan sağlığı da var çok doğal olarak, gıda var, e, Oradaki tarım arazilerine toprağa ve orada yaşayan tüm canlıları yani biz sadece e, insanı da düşünemiyoruz yani vakıf olarak. Bütün canlıları yani çünkü o diğer canlıların da bize can verdiğini biliyoruz. Hepsinin birlikte bu e, enerji e, yatırımlarından nasıl etkileneceği konusunda ciddi endişemiz var. Öbürü de yani buradan başlıyoruz. Tabi diğer ikinci neden de iklim değişikliği biliyorsunuz nedeniyle e, fosil yakıtların e, atmosfere saldığı çok büyük orandaki ee, karbon miktarı ki termik santrallerde biliyorsunuz çok ciddi e, karbon salınımı yapıyor ve dünya artık hızla e, kendi programlarını yapıp hedef koyduğu yıllara göre bu termik santrallerden çıkmaya karar veriyor ve e, bankacılık sistemi de dünya bankası da dahil artık kömür projelerini finanse etmeyeceklerini açıkça söylüyor şimdi e, dolayısıyla tema vakfı bu konuya oradan giriyor ve e, Eskişehir'de de Önce halkın katılım ön başvuru dosyası çıktı, halkın katılımı toplantısı yapıldı ama o süreçler yine çok hızlı ve çok e, ne diyeyim, mümkün olduğunca gizli sürdürüldü. Fakat bilgi alındı, halkın toplantısına katıldı, bilgilendirme toplantısına katıldı. Onun arkasından da ki aşamada işte ÇED'in hazırlanması ve bu arada da Toprak Koruma Kurulu'na bu işin girmesi ve e, oradaki e, toprağın, ...tarım toprağı vasfından çıkartılmasıydı ve bunun ilk toplantısı yapıldı. E, Tema Vakfı pek çok ilde e, toprak koruma kurulu üyesidir. Çünkü e, bir e, gerçekten bu e, toprak yasasının çıkması için Tema Vakfı'nın çok büyük çabası olmuştur. Yani bunu egzajer etmek istemem, neredeyse vakıf çıkarmıştır bu yasayı. Dolayısıyla Toprak Koruma Kurulu'nda da vakfın olması... Çok normaldir, pek çok ilde vardır. Ve zaten kurulun adı da toprak koruma kuruludur. Yani bu kurul önüne gelen e, talepleri çok detaylı bir şekilde inceleyip, e, alternatif alanlarsa kesinlikle kabul etmeyip ve buradan döndürmekle görevlidir. Yani o, o kurulun vazifesi önüne gelir gelirse onu geçirmek değildir. O zaman kurula hiç ihtiyaç yok. Yani eğer biz tarım toprağını koruyamayacak bir kurul Kuruyorsak ki bu bir vehamettir, o zaman o kurulun olmasına gerek yok. Neyse, fakat şu andaki yapı maalesef her zaman buna el vermiyor, bu sonucu çıkarmıyor. Fakat buna rağmen nispi çoğunluk, yani 2 bölü 3 prensibiyle eski yönetmelikte dediğimde, işte dediğiniz gibi çok kısa bir süre önce değişti. Orada nispi çoğunluk dendiği için Toprak Koruma Kurulu'ndan ilk toplantıda bu karar, ...çıkarılması yönündeki yani tarım toprağı vasfından top, o bölgenin çıkarılması kararı kabul edilmedi. Ee, fakat e, bunun her arkasından e, oyun sırasında şartlar değişti öyle söyleyeyim. Oyunun kurallarını değiştirdi. Ee, oyun oynanırken değişti ha, kurallar. Evet oynanırken yani. değişti. Bu tabii çok ne diyeyim üzücü diyeyim yani en hafif e, şeyde çok üzücü. Çünkü buna hayır diyen insanlar e, hiçbiri ülkesini sevmeyen veya enerji olmasını istemeyen yani biz de dahil buna başladı da biz belki böyle insanlar değil bunların hiçbiri yani biz de bu ülkede yaşıyoruz ülkemizi çok seviyoruz enerjinin çok gerekli olduğunu biliyoruz ama burada bir şey yaparken başka bir şeye de zarar verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü bu altı ovası dediğimiz Eskişehir'deki bu muhteşem ova yani gerçekten görseniz ...değerli olduğunu hemen gözle dahi anlayabilirsiniz. Birinci sınıf tarım arazisi, sulu tarım yapılabiliyor. Devlet su işlerinin çok ciddi gölet yatırımları var. Yani şimdi burada kömür olabilir. Tamam o zaman kapalı ocakta kömürü illa çıkaracaksanız çıkarabilirsiniz. Ama termik santrali bunun dibine yapmak zorunda değilsiniz. Nasıl ithal, yani biz tabii hiç kömürün yakılmasına yana değiliz bu arada. Hani illa yapılacak sayı konuşuyorum... Ee, biz hiçbir şekilde fosil yakıtların artık hakikaten kullanılmaması gerekiyor Çünkü yani dünya çok kötüye gidiyor. Bırakın Türkiye işte biz de kuraklıktan nasibimizi bu sene feci bir şekilde alıyoruz. Eğer baharda bir değişiklik olmazsa hakikaten e, gıda rekortesindeki çok acımasız düşüşleri göreceğiz. İnşallah olmaz. Ee, dolayısıyla yani e, o zaman şehrin 25 kilometre yani bakın bu santral Eskişehir'in neredeyse içinde Evet Deniz Hanım. Peki şunu sormak isterim yani bu kurulun Tabii. yapısındaki değişiklik aslında siz güzel ifade ettiniz yani oyun oynanırken oyunun kuralları değiştirildi. Ee, bu yani Türkiye'de son dönemde sıkça yapıldığına tanık olduğumuz da bir uygulama aslında. Ee, toprak Koruma Kurullarında temanın da bir temsilcisinin katıldığı o dokuz üyeli evet. Toprak Koruma Kurulu toplantılarında e, bir üye yapısında öncelikle geçen yılın sonunda bir değişiklik yapıldı. Evet. Ziraat odası yerine Türkiye odalar evet. borsalar Birliği'nden de üyelerin girdiği. Girebilini... Yani çıkarmadı da ya o ya o diyor yani ya ziraat odası evet. ya e, top. Evet ama Eskişehir'de örneğin bu karar ticaret borsasından yana kullanıldı değil mi? Evet, 30, evet, evet, 30 Ocak günü yapılan e, toprak koruma kurulu toplantısında. Evet. Orada ben da oluşuyor, zaten çıkan oylar 30, 30, 30... şunu gösterdi sanıyorum. Kamu görevlisinden oluşuyor 5 kişi bu 9 e, evet, üyeden. 3'ü evet. sivil toplum biri üniversite temsilcisi olarak gözüküyor. Ama e, zaten e, bu toplamda bu yekünde e, kamunun yatırımları söz konusu olduğunda kamu görevlilerinin... E, Oy Kullanacakları oyun yönü de aşağı yukarı belli oluyor sanıyorum. Şimdi öyle ve o zaman dediğim gibi işte yani bu kurulun anlamı kalmıyor ki bu bir vehamet yani. O zaman şu demek bu toprak koruması dediğiniz gibi 6 kişi zaten yani şöyle söyleyeyim mesela burada tabii çok enteresan bir konu daha var. Tarım Bakanlığı temsilcisinin de olumlu oy kullanmaması gereken durumlarda o da olumlu oy kullanıyor. Yani Tarım Bakanlığı çünkü şeyi gerçekten çok iyi biliyor. Tarım topraklarının ne kadar önemli olduğunu Tarım Bakanlığı biliyor. Ee, üniversiteden e, gelen ziraatçı hocalarımızın aynı şekilde buna olumlu oy kullanmaması gerekirken bu sefer onlar da e, ne diyeyim olumlu iradeye oy uyum gösterip e, o şey kullanıyorlar. Çıksın diye oy kullanıyorlar. Şimdi böyle olunca zaten diğer 3 kişinin, 4 kişinin ne yaptığının falan hiç önemi yok. Yani burada çok önemli sorun orada. Yani tabii ki bu henüz bitmedi. Yani bu şöyle Eskişehir olayını da örnek olarak konuşuyoruz çünkü bundan sonra bütün olaylar bu kurallar üzerinden oynanacağı için artık toprak koruma kurulunun bir şeyi kalmayacak. Bir önemi kalmayacak. Evet. 2005'te çıkmasında çok ciddi payı vardı. Siz de belirttiniz e, temanın. 2005'te çıkartılan toprak koruma kanununun da aslında e, işlevsizleşeceği gibi bir e, öngörüde bulunursak çok abes bir şey söylemiş olmayız. Zira Eskişehir'deki toplantıda Hayır. Valilik Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Temsilcisi, Evet O verdiler. Tarım statüsünden çıkartılması yönünde bu toprağın bu arazinin Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisleri Odası ve Tema Vakfı temsilcisi de oyu verdi ama bu üç redoyu, oyu bir şehrin iradesini temsil eden belediyenin verdiği oy iki sivil toplumu ve meslek odalarını temsil eden kişilerin verdikleri oylar artık Toplak Koruma Kurulu'nda verildi etkisiz olacak diyebiliyoruz sanıyorum. Bundan sonrası için de önemli bir gösterge sizin de e, uyguladığınız gibi. Yani bu şöyle, yani burada biz gerçekten konuya, e, şimdi ben size hem Tarım Bakanlığı'nı söyledim, Şevre Şehircilik Bakanlığı var tabii bu konuyla ilgili ve Sağlık Bakanlığı var. Şimdi ben e, Enerji Bakanlığı bir hedefe doğru kitlenmiş gidiyor. E, yani onlar kendi dünyalarında haklı olabilirler. Hani Türkiye enerji sağlamaya çalışıyor ama diğer üç bakanlığın Gerçekten burada kendi ağırlıklarını koymaları gerekir ve bizim de hepimizin de onlara destek olmamız lazım. Çünkü yani burada ucuz enerji tamam bir bakanlık ucuz enerji peşinde koşarken öbür taraftan sağlık faturalarınız ciddi bir şekilde şişiyorsa siz tarım yani çok ciddi tarım ithalatı yaparken tarım üretiminizi düşürüyorsanız veya 30 yıllık bir santral için 300-400 yıllık tarım gelirinden vazgeçiyorsanız ki bu çalışmaları şu anda biz ciddi bir şekilde oturduk yapıyoruz. Yani bunu bir şey olarak koyacağız ortaya. Çünkü e, burada yani tek bakanlığın ağırlığıyla bunun gerçekten olması ülkenin lehine olmuyor. Bunu Ankara'ya anlatmamız lazım. Yani burada bize de görev düşüyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Tamam enerji tamam ama enerjide yapacağımız bir sürü başka şey var. Yani tamam Baz enerji için kömür santrallerine işte veya hiç yine istemediğimiz nükleer santrallerine ihtiyaç var ama öbür taraftan iletim hatlarının iyileştirilmesi, kaçakların e, söyleyin, e, giderilmesi ve bizim %27-30'lara varan tasarruf etmek şeyimiz var. Şu anda öyle bir kaybımız var biliyorsunuz. Bütün bunların da aynı anda üstünde çalışılması lazım. Yani sadece e, ha, diğer çok önemli bir konu. Biz hangi sektörlere ne kadar elektrik sağlıyoruz? Yani hangi ürün için bu kadar doğal varlığımızdan bakın biz kaynak demeyiz varlık deriz. Çünkü hakikaten varlıktır. Varlık kaybediyoruz. Hı hı. Hangi doğal varlıklarımızdan vazgeçiyoruz enerji için? Ee, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi lazım. Bunun için de dört bakanlığın birlikte çalışması lazım. Yani sadece Enerji Bakanlığı'nın hedeflerinin peşinde hep, hep beraber koşar. Öbür bakanlıkların dengeleme rolünü yapmasına hep beraber destek olmazsak e, korkarım bir süre sonra e, çok pişman olacağız. Çünkü Türkiye gıdada hiç iyi bir tarafa doğru gitmiyor. Yani siz de bu işlerin içindesiniz evet. ki biliyorsunuz. Her Deniz şey Hanım izliyor. peki şunu soracağım. Aslında şimdi Toprak Koruma Kurulu'ndan çıkan bu kararı onaması gerekiyor değil mi? Ee, Tarım Bakanlığı'nın, bakanlığı, Gıda Tarım evet, ve Hayvancılık Bakanlığı'nın. Onamayabilir. Bakanlığı onamayabilir. E, peki siz görüşmeler yapıyor musunuz? Bakanlıklar düzeyinde ya da çeşitli evet, kamu evet, yetkilileri evet. düzeyinde ne yönde bir eğilim evet. var? Buna dair bir ee, öngörünüz var mı? Daha sonra görüşme ama şu anda şey yani görüşüyoruz randevu almak için. Çevre Bakanlığı'yla da yarın bir toplantı olacak. yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama tabii enerji konusunda çok önemli bir irade var. Bunu kimseyi rahatsız etmeden şey anlamında söyleyeyim. Yani burada cepheleşmemek lazım. Bu işleri cepheleştiğimiz anda çözemiyoruz. Çünkü o zaman sadece taraf oluyorsunuz. Biz de temel vakfı olarak gerçekten buna çok dikkat ediyoruz. Fark ediyorsunuzdur. Cepheleşmeden Burada rakamları ortaya koyduk. Ülkenin iyiliği için ne? Onu konuşmamız lazım. Orada da dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'na, Çevre İçim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'na çok önemli roller düşüyor. Biz onları onlarla tekrar tekrar konuşacağız. Enerji Bakanlığı'na da konuşuyoruz. Ee, burada bir şey gerekiyor. Yani oturup tekrar bu konulara bir bakmak gerekiyor. Evet yani bundan öncekilerde e, tanık olduğumuz örneklerde diyelim en azından bir e, toplumsal e, hassasiyetler toplumsal ortaya çıkan tepkilerin de etkili olabildiğini gördük e, bakanlıklar üzerinde. Eskişehir'de toplantı yapılırken örneğin insanlar e, bir zincir oluşturarak protesto ettiler. E, evet. El ele tutuşarak protesto ettiler termik santrali valiliğin önünde toplantının yapıldığı yerde protestolar sürdü. Ama evet. kuruldan çıkacak karar noktasında... E, Etkili olamadığını gördük en azından bu yapılan bu oradaki Eskişehirlilerin hatta uzunca bir süredir de devam eden bu tepkilerinin. Şimdi bu gelinen noktada e, tarım arazileri hem giderek azalırken gıda güvenliği konusunda ciddi endişeler varken e, Eskişehir tamam Eskişehir örneğini konuştuk ama genel olarak tarım arazilerine yönelik e, böylesi bir yönetmelik değişikliği e, gelecekte geri döndürülebilir noktalardan biraz uzaklaştığını da göstermiyor mu Türkiye'nin? Göstereyim işte çok büyük tehlike var orada. Yani bunu anlatmamız gerekiyor ee, Utku Bey. Yani hakikaten esas sorun bu. Ve ondan sonra tekrar bundan 10 sene sonra ya yanlış yaptık dediğimiz anda doğadaki süreler çok uzun yani 30 senelik bir santral için siz birkaç bin yılda oluşmuş toprağı yok ettiğiniz zaman onun tekrar geri gelmesi çok uzun yani burada hakikaten doğayla e, aşık atarken çok dikkat etmek lazım çünkü ekolojik sistemler çok çapraşık ve hepsi çok birbirine bağlı biz bunu ısrarla anlatmaya çalışıyoruz e, yani birkaç e, neslin hakikaten mahfına neden olur onun için e, şöyle söyleyeyim tabii ki bu yönetmeniye dava da açılacak ee, Ankara'da anlatmaya da çalışacağız yani burada bunu e, düzeltmek adına e, elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım hep beraber yani bu sadece temanın da görevi değil tabi yani temanın kuruluş amacı onun için temanın üstüne düşeni yapacak ama herkesin şey yapmadan yani siyasallaştırmadan yani Eskişehir'in de ona çok dikkat etmesi gerekiyor başından verir biz Eskişehir'e onu da söylüyoruz yani bu işi siyasallaştırmayın çünkü ülkede şu anda çok ortam çok uygun siyasallaşmaya ee, dolayısıyla bunu yani hakikaten bir sağduyu ve e, akılla bir çözümle götürmek lazım. İnşallah başarırız. Biz elimizden geleni yapacağız. Diliyorum başarırız. Ankara'ya anlatabiliyoruz. Onun için de Eskişehir'de protestoların yanı sıra e, gerçekten iş aleminin, çünkü Eskişehir'de ciddi bir gıda endüstrisi var, tarım var. Onlar da bir takım kayıplara uğrayacaklar. E, acaba öbür taraftan gelecek gir, gelir, e, öbür taraftan gıdada ve tarımda kaygan yani gıdaya bağlı sanayide de kaybedilecek, Gelirle kompanse edilmediğini Ankara'ya gidip Eskişehir'li iş adamlarında anlatması lazım. Yani sadece Eskişehir'deki protestolar tamam ama gidip o diyalogların da açılması lazım. Açık değil mi o diyalog kanalları peki? Henüz yok bildiğim kadarıyla. Henüz yok. Yani Eskişehir'deki iş aleminde de o bence büyük bir görev olarak düşüyor. Aynı şekilde Lüle Taşı var mesela. Yani Türk dünyada yani bir yerde daha olduğu söyleniyor ama aynı kalitede olmadığı söyleniyor. Eskişehir'de sadece Eskişehir'de çıkan Lüle Taşı diye bir taşımız var. Yani bu Eskişehir'in gerçekten bütün tarihinde olan, ihracat yaptığı ve 4 bin kişinin oradan gelir sağladığı bir şey. Bir maden da aslına bakarsanız ama... Bundan işte PİPO bilirsiniz şey takı yapılıyor. Böyle 20 milyon dolara yakında bir ihracatı bile var yani öyle söyleyeyim. Ama 4000 kişi de oradan şu anda gelir sağlıyor. Alan da tam onun üstünde. Hı hı. Ve bütün dünyada bir tek yerde çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ee, şimdi... Bunlar yani çok dikkat edilmesi lazım. Hani, hani bir şey yaparken başka bir şey kırmayalım. Deniz Hanım e, toparlayacak olursak artık son birkaç dakika şimdi Eskişehir'deki Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı karar bakanlığın önüne gidecek. E, Tema Vakfı e, sosyal medya üzerinden bakanlığa bu kararı onamaması yönünde de bir çağrı yaptı evet. e, vakfınız. Ama yani bir taraftan bu kararın çıkmasını sağlayan yönetmelik değişikliği de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan geldiğini düşünürsek onaylamaması e, büyük bir sürpriz olur demekte de sanıyorum mümkün değil mi? Ee, öyle ama belli olmaz. Yani belki gidip olayı bir daha anlatmakta. Çünkü takdir edersiniz. Ankara'da da herkesin önünde bir sürü konu geliyor. Yani Bakan Bey ne kadar farkında? Acaba bu tarafını dinledi mi? Yani o bütün o yolları da denemekte çok büyük fayda var ülkemizin geleceği için gerçekten deneyeceğiz onları. Yönetmeliğe bir davada açacak deme bakmış Sözlerinizden bunu anladım. Evet tabii. Ki. Aynı tabii zamanda Eskişehir'in şehrin yani çet sürecinde de e, termik santral içinde hukuk mücadelesi anlamında Öyle bir dahil olacak, şey olacak çok mı? Çok yeni geldi, Hı -hı. E, çok yeni büyük şehire geldi. Hatta ekleri yok. O, o büyük şehirden e, veya daha sonra açıldığında. Asıldığında biz onu alıp zaten ilgili kurullarımız ÇED'i zaten inceleyecek. E, bu arada şey de hızlandı şu anda. Mesela e, Tekirdağ'daki süreç de çok hızlandı. Aynı şey orada da e, yapılmak isteniyor. E, dilerim hepsine bir daha e, ne diyeyim, e, uzlaştığımız e, bakanlıklar arasında bir uzlaşmayı sağlayıp hani hem enerjiyi yapıp hem e, tarım alanlarımıza zarar vermediğiniz bir çözümü hep beraber bulabiliriz. Diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Ataç. Katkılarınız için. Rica ederim. Olun, rica efendim. ederim. Çok sevgiler herkese. Çok teşekkürler. Selamlar bizden de. Evet değerli dinleyenler, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'la konuştuk. Bu haftaki Yeşil Bülten'de çok kritik bir meseleyi konuştuk. Aslında 24 Ocak günü tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair bir e, resmi gazetede çıkan yönetmelik değişikliğiyle birlikte e, illerdeki tarım koruma kurullarının yapısı değiştirildi. E, öncesinde o değişen yapı üzerine bir de karar alma şartlarında bir değişiklik yapıldı. Toprak koruma kurulları illerde Tema bu üniversite temsilcileri, belediyeler... ...ve çeşitli e, kamu görevlilerinden oluşan... ...ve ziraat odasından oluşan... ...ziraat mühendisleri odasından oluşan... ...bir kuruldu. E, bu kurulda aslında... E, ...meslek odalarının... ...sivil toplumun oyu... E, ...tümüyle etkisiz hale getirildi. Toplantıya katılanların... ...sayısının çoğunluğa ulaşması... ...yeterli sayıldı. Ve bu değişiklikle birlikte aslında... ...sadece Eskişehir değil, az önce yayında da... ...konuştuk, sadece Tekirdağ değil sadece Nallıhan değil bütün tarım arazileri özellikle ulaşım ve enerji projeleri planlanıyorsa eğer tarım arazilerinin üzerinde o tarım arazilerinin statüsü istendiği gibi kamu görevlilerinin oyuyla değiştirilebilir hale geldi ve aslında Türkiye'nin o çok değerli tarım toprakları çok büyük bir tehlikenin altına girmiş oldu. Bu notu düşelim. Bu mesele sadece bu programla kısıtlı kalmayacak. Yeşil Bülten'de meseleyi e, düzenli bir şekilde konuşmaya devam edeceğimizi söyleyelim. E, Yeşil Bülten çevre ve ekoloji hareketlerine sık sık yer veren, onların sesini e, radyoya taşıyan bir program ama bu meselede bir o kadar kritik meseleye dair yükselecek kamuoyu tepkisinin de çok kritik olduğunun bir kez daha altını çizelim. Az önceki Deniz Ataş'la yaptığımız konuşmada da çıkan sonuçlar Biriydi diyelim haftaya Yeşil Bülten'de görüşmek dileğiyle hoşçakalın.